522, numaralı konu, Hz. Peygamber'in sahabilerini insanları Allah yolunda savaşa çağırmaları için Arap kabilelerine ve Mekke'ye göndermesi Hz. Peygamber, Arap kabilelerine ve Mekkelilere haber göndererek onları Allah yolunda düşmanla savaşmaya çağırdı, Bürey'de bin el husayb eslemoğullarına gönderdi ve onlara Mekke ile Medine arasında bulunan ve denilen yere gelmelerini emretti, Ebu Ruh el-Gıfari'yi de gidip kendilerini savaşa çağırması için kendi kabilesi olan Gıfara gönderdi, Ebu Vakıd el-Leysi ve Ebu Cadet Damri'yi de aynı şekilde kendi kavimlerine elçi olarak yolladı, diğer taraftan Rafi bin Mükezi ile Cünt bin Mükezi Cüheyne kabilesine Nuaym bin Mes, Eşca, kabilelerine gönderdi, Beni Kab bin Amra'da birkaç elçi yolladı, bunlar Büdeil bin Verka, Amr bin Saalim ve Biş bin Süfyan'dır, ayrıca içlerinde Abbas bin Mirdas'ın da bulunduğu bir grubu ise Süleymoğullarına gönderdi.